Şimdi işleyeceğimiz konu edeb Lisan'da, geçen hafta 180. hadiste başlayacağız demiştik. Başlık, söz taşıyıcılığın kötülüğü, söz taşıma. Et, bu okuduğumuz Bakara suresi 135-141. ayet. Şimdi okuyacağımız Edebül Lisan isimli kitapta söz taşıyıcının kötülüğü 180. hadisten başlıyoruz. Evet, Ebu Vail radiyallahu teala Anhu'dan Hüzeyfe radiyallahu anha bir adamın laf taşıdığına dair bir haber ulaştı. Bunun üzerine dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve şöyle derken işittim. Laf taşıyıcı cennete giremez. 181. hadis Huzeyfer radıyallahu teala an anhu Resulullah sallallahu aleyhi ve buyurdu ki katat laf taşıyıcı cennete giremez. El Ameş dedi ki katat laf taşıyan demektir. 182. hadiste Abdullah bin Mesud radıyallahu teala an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki dikkat edin bölücü nedir size haber vereyim mi Bölücü insanlar arasında laf taşımaktır. Bölücü insanlar arasında laf taşımaktır. 183. hadis Esma binti Yazid radıyallahu teala anhu'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, dikkat edin, size şerlilerinizi haber vereyim mi? Şerlilerinizi, evet dediler. Buyurdu ki, dedikodu ile gezenler, birbirini seven kimselerin arasını bozanlar ve iyileri kötüleyenlerdir. Bakın, size şerlilerinizi, kötülerinizi, hani şerir diyoruz ya, Şerlilerinizi haber vereyim mi? Evet dediler. Buyurdu ki kimdir onlar? Dedikodu ile gezenler, birbirini seven kimselerin arasını bozanlar ve iyileri kötüleyenlerdir. Bunlar bu ümmetin şerlileridir. Edebül Mufret'te Buhari ve Misned'inde Ebu Yala şu ziyade ile rivayet ettiler. Dikkat edin. Size hayırlılarınızı haber vereyim mi? Onlar gördüklerinde, onlar görüldüklerinde Allah'ın hatırlandığı kimselerdir. Bakın, şerlileri mesela tarif ederken Buhari ve Buhari ve Müsned'de de Ebu Ya'la'nın ziyadesi budur. Sizin hayırlılarınızı da haber vereyim mi? Onlar görüldüklerinde Allah'ın hatırlandığı kimselerdir. Yani hayırlı insan odur ki birisi onu gördüğü takdirde Allah'ı hatırlıyorsa yani onlar emri maruf ve nehi anil devam eden alimlerdir ki insanlara sürekli Allah'tan korkmayı tavsiye ederler bu onların bir vasfı olunca onlar görüldüğü zaman kendiliğinden Allah hatırlanır ne güzel ya evet 184. hadiste enesten radiyallahu teala an Kim Müslüman kardeşinin malından haksız olarak yerse Allah ona ateş yedirir. Kim Müslüman kardeşinin elbisesini haksız olarak yerse Allah ona ateşten elbise giydirir. Kim Müslüman kardeşinin makamına gö gösteriş için geçerse Allah onu cehennemde bir makam üzerine oturtur. Yani e, bir ateşten sandalye, makam da insanın oturduğu yer. Evet. 185. hadiste Ali radıyallahu anhudan batıl bir kelime konuşan kimse ipini günaha uzatan kimse gibidir. Hani bir insan boğuluyor, sen de ip atıyorsun, onu çekiyorsun. Yani sen de at, ipini atıyorsun, onu çekiyorsun yani kendine doğru. Batıl bir kelime koşan, konuşan kimse, ipini günaha uzatan kimse kimse gibidir. 186. hadis, Shu'bel bin Aften, çirkin bir şey işitip de onu yayan, onu ilk ortaya koya, ortaya atan gibidir. Çirkin bir şey işitip de onu yayan, onu ilk ortaya atan gibidir. Mücahit der ki, radıyallahu an, odun taşıyıcısı Tebbet, dördüncü ayet-i kerimesi, ayeti hakkında dedi ki, o dedikodu ile gezerdi. Odun taşıyıcısı, o dedikodu ile gezerdi. 188. hadiste, Amr bin Meymun'dan Musa aleyhisselam, Rabbinin huzuruna gittiğinde arşın altında birisini gördü ve ona, ve o makamına gıpta etti Kendi kendine Bu zat Allah katında değerlidir diyerek Rabbinden onun ismini öğrenmek istedi Fakat ismi bildirilmedi Musa aleyhisselam buyurdu ki Musa aleyhisselama buyurdu ki Onun amellerinden üç tanesini sana söyleyeyim O O Allah'ın insanlara verdiğine haset etmez Anne ve babasına haksızlık etmez ve dedi ile de gezmez. 189. hadiste Hakim bin Cabir'den kim çirkinliği yayarsa ortaya çıkaran gibidir. 190. hadiste Abdurrahman bin Yazid'den bizim yabancı bir cariyemiz vardı. Onun ölüm anı yaklaşınca şu falanca adama çamura falanca adam çamura yuvarlandı dedi. O öldükten sonra biz o adama sordu, o adamı sorduk dediler ki dedikodu etmesi dışından onun bir zararı yoktu. Dedikodu etmesi dışından onun bir zararı yoktu. Bu dedikodu da hatta hikaye ediliyor. Birisi bir tarihte geçen herhalde bunu söylemiş miydim bilmiyorum sohbette. Söylemediysem de bir tekrarlama oldu en azından. Şimdi bir cariye satın almak, köle satın almak ister. Köle pazarına gider, köle pazarladığı kişiye sorar. O köle sahibi der ki, kölem çok iyidir ama sana bir dedikodusu var. Her işe, hangi işe koşturursan gider, koşar, yapar, eder ama çok dedikodusu var. O da dedi ki, ya ben bir ağayım. İşte bir kölenin bana dedikodusu ne zarar verebilir ki? O da onun içine attı. Dedi ki, sen... Ben senin başına öyle bir örgü örerim ki hiç farkına bile varmaz. Aldı tabi, götürdü. Bir gün A şeye çıktı, bir efendim e, geziye çıktı bir ticaret amacıyla. Çıkarken o arada efendim hanımına gidip dedi ki anne dedi biliyor musun A senin üzerine bir dost edilmiş. Hanım her ne kadar e, inanmadıysa da içine bir kurt düştü. Vallahi dedi ister inan ister inanma. Senin efendim ağ sen üzerine bir dost edilmiş. E peki dedi bunun çaresi nedir? Dedi bunun çaresi sen ağ şeyden döndükten sonra efendim seferden döndükten sonra onun çenesinin altında efendim şeyi al işte usturayı al çenesinin altında iki tane kıl kopar getir bana ben onu götürürüm üfürükçülere okuturum sizi sindiririm birbirine. Kadını kafasına yattı. Zaten kadınlar bu tür şeye çok meylidirler. Cahil olduklarından ötürü bu itikat sahibi kadınları kastetmiyorum. Mesela itikat sahipleri zaten bunu yapmazlar. Ama cahil kadınlar genellikle bunu hemen yapar koşarlar. Ondan sonra tabii kadın bu planı, kadına bu planı öğretti. A bir gün geldi işte seferden döndü. Dönerken geldi baktı ki ee, kölesi hemen ilk etapta onu göre görmez. Aa'm dedi. Senin haberin olsun. Biliyor musun? Senin hanımın efendim kendisine bir dost edilmiş. Bak seni bu gece öldürebilir. Boğazını kesebilir. Aa inanmıyor ama fakat içine bir kurt düşüyor Nihayetinde efendim geliyor. Kadın A'nın yatmasını bekliyor. A da kendini uykuya verir gibi ama uyuyamıyor. Ee, kadının niyeti belli. A da başka bir şey söylenmiş. Aya Aya söylenen söz ayrı, kadına söylenen söz ayrı bir söz. Ondan sonra tam A uyudu numarasını yaparken kadın eline Efendim usturayı alıyor, tam çenesinin altında iki teli koparacağı Sırada A kolunda yakalıyor. Demek ki sen Efendim bana beni öldürecektin he? Beni kesecektin. Aman vallahi bu böyle değil işte. Senin iki kıl alacaktım çenenin altında mümkün değil. İnandıramıyor. Aa, hemen efendim usturayı aldığı gibi kadının boğazını kesiyor. Kadını öldürüyor. O dedikoducu bir sefer köle gidiyor kadının babası tarafına ne yaptınız diyor. Damadınız kızınızı öldürdü. Onlar da gelip damadı öldürüyorlar. Bir ondan bir ondan bir ondan bir ondan bir. Kırk kişi bir dedikodu yüzünde efendim sönüp gidiyor. İşte onun için dedikodu çok kötü bir şeydir. Ondan dolayı Cenab-ı Hak size bir fasık bir haberi getirdiği zaman o haberi araştırın Yoksa efendim yaptığınıza pişman olanlardan olursunuz, işten geçeriz. Mesela bir ufak dedikodu efendim tarih bunu mesela bu mesela şey ta, gerçekler tarihlerle mesela belgeli tarih bunun mesela canlı yanıtlarıdır yani. İşte onun için mesela Cenab-ı Hak burada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin vesilesiyle bize mesela efendim bunu öğretiyor. i̇bn Abbas radiyallahu ki onlar ihanet ettiler, tahrim 10. ayetini şöyle tefsir ettim. Onlar zina etmediler. Lakin Nuh Aleyhisselam'ın hanımı onun hakkında mecnundur diyordu. Hazreti Nuh Aleyhisselam'a hanımı. Lut Aleyhisselam'ın hanımı ise gelen misafirleri haber veriyordu. Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın hanımı mesela Hazreti Nuh için bu mecnundur, delidir diyordu. Hazreti Lut Aleyhisselam'ın hanımı da kendisine gelen misafirler onlar o kavim öyle bir efendim kötü kavimdi ki erkek, kadınları bırakırlardı erkek erkeğe gidiyordu. Ve nihayetinde onlara gelen erkekler mesela efendim delikanlı yakışıklı erkeklerse hanımı o mesela efendim gelen misafirlerini mesela e, haberdar etmek için diğerlerini ateş yakıyordu duman çıksın diye. Dumanın çıktığını görünce hemen akın ediyorlardı Lut Aleyhisselam'ın evine. İşte onlar da Lut Aleyhisselam'ın hanımı da o gelen o misafirleri öyle haberdar ediyordu. Tarim suresinin 10. ayeti Lut Nuh Aleyhisselam ile Lut Aleyhisselam'ın hanımları hakkındadır. Lut Aleyhisselam'ın hanımı Nuh Aleyhisselam'ın mecnun, deli olduğunu etrafa yaymaya çalışıyordu. Lut Aleyhisselam'ın hanımı ise çarpık ilişkilere giren Lut kavmine Lut Aleyhisselam'ın misafirlerini bildirerek kötülüğe vesile oluyordu. Bu fiiller Kur'an'da böylece ihanet olarak adlandırılmıştır. Ya Evet. 192. hadis Hemmam radıyallahu teala Anhu'dan, biz Huzeyfe radıyallahu anhunun yanında Osman radıyallahu anh'a söz taşıyan birinden bahsediyorduk. Bunun üzerine Huzeyfe radıyallahu dedi ki, ben Resulullah aleyhissalatü vesselamın şöyle buyurduğunu işittim, katat, laf taşıyıcı cennete girmez, giremez. Kab radiyallahu anhudan buyur katat Kab radiyallahu anhudan laf taşımaktan sakınınız zira laf taşıyıcısı kabir azabından rahat göremez evet yeni bir başlıkta kalıyoruz iki dilli olmanın kötülüğü 194. hadis Orada kalıyoruz. Muhammed Şamil haftaya soracağım. edeb Lisan'dan 194. hadis yaz. Orada kaldık. Haftaya iki dilli olmanın kötülüğünde e işleyeceğiz o hadisleri. 194. hadis. Evet. Şiirden İslam'ın ikinci şartı namazdır. Namaz müminin miracıdır diyen Habibullah Namaz gözümün nurudur diyen Resulullah. Bizimle mümin, bununla mümin yükselir, razı olur Allah. Müminin kabrini nurla doldurur Allah. Namaz münker ve nekire karşı bir cevap. Allah katında makbuldur, alırsın üstün sevap. Namazsız bir ceset olmuştur harap. Namazsız insanın hali nice olur ya Rab. Namaz seni terk etmez hep seninle olur arkadaş Sırat köprüsünde sana olur yoldaş Kabir azabına karşı sana olur sırdaş Senin kabir azabına karşı sana olur sırdaş Seni muhafaza eder sana olur arkadaş Namaz ile kafir Müslüman birbirinden ayrılır Namaz, Namazı olmayanın dini yoktur sayılır dinin direği namazdır diyen namazla ayakta durur, din namazla ayakta durur, bu ilahi emre münafıklar karşı gelir, kudurur. Namazla alakası yok, Müslümanım deyip durur, velev ki bile istemeye istemeye kılar durur, namazda huşu lazım, tam teslimiyet ister, takva ile kıl namazı, Allah ihlaslı kulunu sever. Riya ile Kılınan namaz o ameli mahveder. Gösterilen çabalar ne yazık ki boşa gider. Gösterişle bir ibadet nefsin hoşuna gider. Kendisini çok üstün görür yaptığını iyi zanneder. Mihraba duran mümin neyi temsil eder bilir misin? Uyan sen ey mümin harp halindesin mihrab. Harp mali demektir. Senin baş düşmanın hem şeytandır... Hem nefsin Daha başlangıçta hep mücadele edesin. Namazın dışında Allah'tan başkasına Eğilmez baş O başa gelir top, tüfek Bomba ve taş Namazla ehli küfre Açtık savaş Namazla olgunlaşır mümin Yavaş yavaş Namaz insanı kötülükten men eder Namaz insanı insan eder Namaz insanı hakka sevk eder Namaz için müminler birbirlerini sever. Namaz ile sen kalkarsın kıyama, Allahu Ekber nidasıyla durursun safa. Kula kulluk insana getirir cefa, bir tek Allah'a kul olmak getirir sefa. Namaz insanı kula kulluktan kurtarır, kula boyun eğmeyin diye her zaman hatırlatır. Allah korkusuyla mümin secdeye kapanır, Hacet için kula değil yüce Allah'a yalvarır. Namaz insanın mümin oluşuna alamettir. Mümine hem hüccettir, hem delildir, hem senettir. Cehenneme kalkan olur mükafatı cennettir. Allah'tan kuluna esirgemedir, nimettir ve rahmettir. Namazdır insana devamlı kulluk şuuru verir. Günde beş vakit Allah'ın huzuruna çağırır. Müslümana cemaat şuuru verir, toplattırır, ilahi bir gıda ile onları gıdalandırır. Namaz sayesinde müminler birbiriyle kaynaşır, namaz onları kötülükten uzaklaştırır. Namaz cephede saflar halinde onları pekiştirir, namaz sayesinde onlar düşmanlara karşı, düşmanlarına üstün gelir. Namaz insana şehadet aşkı verir, namaz insana kulluğu öğretir. Namaz sayesinde nefsine galip gelir, tekrar tekrar kılınıp da kafada zinde kalır. İnsan, insanı hayvanlık sıfatından kurtarır. Onunla insanlık duyguları kabarır. Nefsani duygular onunla gemlenir. Küfrün boyasıyla değil, Allah'ın boyasıyla boyanır. Az önce okuduk ayet-i kerimesi. Namazı sen daima onu tut ayakta soğuk sıcak deme fırla sen yatakta öyle kesin bir emirdir ki kılınmaz diye bulamazsın fetva terki hiç yoktur kolaylık vardır bilesin sen ha evet bu da şimdi nerede kaldık Mame Şamil şiirlerde neyi okuduk namazı değil mi Ayetlerde ve hadislerde geçen sıfatlar, tevhid, akaidde tevhidi işliyoruz. Ayetlerde ve hadislerde geçen sıfatlar, geçen hafta orada kalmıştık. Kur'an-ı Kerim'de bazı ayetler ve Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sünnet-i mutaharesinde, tertemiz, bir takım hadisler varı doldurmuştur ki, Bunların zahir manasında şanı yüce olan Allah Teala'nın bazı sıfatlarının yaratıkların sıfatlarına benzemesi söz konusudur. Misal yoluyla onların bazısını zikredeceğiz. Sonra da varid olan sözlerin doğru manalarını vereceğiz. Bu meselede Allah Teala'nın hakkın gerçek yüzünü beyan beyana bizi muvaffak kılmasını dileriz. Zira bu mevzuda şu asırda insanın mücadelesi ve münakaşası uzun olmaktadır. Ayağımızın kaymasından hataya düşmekten Allah'a sığınırız. Bizi doğru yola iletmesini niyaz ederiz. O bize kafidir. O ne güzel vekildir. Sıfatların bulunduğu tevile muhtaç ayetlerden örnekler. 1- Allahü Teala buyurdu ki, Yeryüzünde bulunan her canlı fanidir. Ancak azamet ve ikram sahibi olan Rabbinin yüzü, ayeti kerimedeki Rabbinin yüzü diye yapılan tercüme Cenab-ı Hak yarattıklarına benzemediğinden tevil edilerek Rabbinin zatı diye yorumlanmıştır. Mahşeri de ay ayetteki ayet-i kerimesindeki vecih kelimesi zat olarak tevil edilmiştir ki baki kalacaktır. Rahman suresi ayet 26 ve 27 Bu ayeti kerime gibi daha birçok ayetlerde vecih lafzı hak kelimesine muzaf olarak gelmiştir ki hak ise Allah-u Teala'nın diğer bir adıdır yani Rabbinin yüzü diye isim tanımlaması halinde zikredilmiştir. 2. Yüce Rabbimiz şöyle buyurdu Hamdolsun ki biz sana diğer bir zamanda annene vahyolunacak şeyi ilham ettiğimiz vakitte lütfetmiş ve kendisine onu tabuta koy da denize at ki deniz onu kıyıya bıraksın. O benim de kendisinin de düşmanı olan biri Firavun alacak diye emretmiştik. Sana karşı ey Musa gözümün benim mürakabe ve muhafazamın altında terbiye edilmem için diye tevil edilmiştir. Yani orada gözümün önünde diye mesela Allahü Teala'nın efendim vahyi mesela nedir? Yani benim mürakabem, benim gözetimin ve muhafazam altında terbiyem edilmem için diye tevil edilmiştir. Önünde yetiştirilmen için bir sevgi bırakmıştım. Daha suresi ayet 39. Yine Allahü Teala şöyle buyurdu: Nuh şu hakikat vah yolundu. Kavminden gerçek iman etmiş olanlardan başkası asla iman etmeyecektir. O halde boş yere üzülüp de işleye geldikleri şeylerden tecavüzlerden dolayı asla tasalanma. Bizim gözlerimizin, yani bizim nezater, nezaretimizde demektir. Ya gözlerimiz Cenab-ı Hak diyor ya gözümüzün önünde. Mesela bunu yani bir kullara bir manada, yani mesela biz kelimesi olarak kullanıyor ki, gözümüzün yani mesela nedir? Mesela gözümüz değil de bizim nezaretimiz demektir. Öyle tevil edilmiştir. Enes bin Rabbi seni gören yüce Rabbi varlığın muhafazasında demiştir. i̇bn Abbas, radıyallahu anda da koruması diye tevil etmiştir. Önünde vahyimiz ile bir gemi yap. Zülmeden hakkında bana bir şey söyleme. Çünkü onlar suda boğulmuşlardır. Boğulacaklardır. Hud suresi ayet 36-37 3- Gerçek sana biat edenler ancak Allah'a biat etmiş olurlar. Biat yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin elini tutup ona mesela herhangi bir şey üzerine sözleşme ahitleşme. Yani kimsenin seninle biat etmişse Allah'a biat etmiştir. Çünkü onlar Allah'ın eli onların elinin üstü elleri üstündedir. Şu andaki kim bu bağı çözerse kendi aleyhine çözmüş olur. Kim de Allah'la sözleştiği şeye vefa onun hükmünü ifade ederse o da ona bu mükafat büyük bir mükafat verecektir. Fetih suresi ayet 10 Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme biat edenlerin yani Allah onların yaptığına yaptığı bir adam mutalidir. Yani onu biliyorum. Ona mutali olmuştur. Onunla onları cezalandırır veya mükafatlandırır. Yani eğer o biata riayet edenleri ya riayet edenleri mükafatlandırır etmeyenleri de cezalandırır. Yine Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor Yahudiler Allah'ın eli bizim üzerimize rızkı çoğaltmaktan sıkıdır dediler ve bundan dolayı Allahü Teala ya karşı bahil ve cimrice davrandılar bağlıdır dediler yani onlar dediler ki Allah'ın eli bağlıdır yani eli bağlamaktan maksat yani bizim üzerimize rızkı çoğalmaktan eli sıkıdır yani bize rızık fazla vermiyor dediler hay kendi elleri bağlanası ve söyledikleri bu sözden dolayı melun olası insanlar. Hayır Allah'ın iki eli de cömertlik şifasından aşırı derecede mübalağa etmiştir. Elin senası çokluğuyla ifade etmek içindir. Maldan diğer bir ayet kerimesinde de Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ellerinizin ne bir ortak, ellerinizin ne bir ortak ne de bir yardımcısı olmaksızın o ne güzel şekilde biz yarattık ve biz işledik. İşleyip yaptıklarından kendileri için bunca davarlar deve sığır koyun vesaire yarattığımız bu sayede onların malik olmuş bulunduklarını bulundukları şeyleri görmediler mi Yasin suresi ayet 71 4 Allahü Teala buyurdu müminler, müminleri bırakıp da kafirleri dost edinmesin kim bunu yaparsa ona Allah'tan hiçbir yardımcı yoktur yardım yoktur, meğer ki onlardan gelebilecek bir tehlikeden dolayı sakınmış olasınız yani müminler, müminleri bırakıp kafirleri dost edinirlerse Allah'ın o müminler üzerindeki yardımı kalkar meğer ki kendi diyelim ki mesela bir tehlike var, o tehlikeye karşı mesela efendim onları dost edilmiş gibi görünebilir. O tehlikenin mesela şeyi altında olduğu halde. Allahü Teala size asıl nefsinden yani nefsimden korkmanızı yerine kendisinden korkmanızı diye tevil edilmiştir. İnsanların nefsine benzeme kaldırılmıştı. Korkmanızı tavsiye ediyor. Yani mesela onlardan korkmak değil de benden korkun diye. Nihayet gidişle ancak Allah'adır. Ali İmran suresi ayet 28. Yine allah Teala buyurdu Ey Ademoğlu Ey Meyrimoğlu İsa İnsanlara Allah'a bırakıp Beni ve anneni Annemi iki tanrı edininiz Diye sen mi söyledin Dediği zaman O şöyle dedi Seni tenzih ederim Ya Rab Hakkım olmadık bir şeyi söylemek Bana yakışmaz Eğer onu söyledimse elbette bunu bilmişsindir Benim için de benim içinde olan her şeyi sen bilirsin ben ise seni senin nefsinden burada geçen nefis zat ile ifade edilmiştir mana kendi zatına ait olan gaybından ilminden hiçbir şey bilmemem bilmem demektir olanı bilmem şüphesiz ki gaypları hakkıyla bilen sensin Maide suresi ayet 116 İşte bu ayet kerimeyi Yahudilere Hristiyanlara hatırlatmak lazım mesela onlar diyorlar ki haşa ben Allah'ım, Yahudi mesela Hazreti İsa Aleyhisselam Allah, onda mesela Hazreti Meryem'i de Allah'ın annesi. Yani Cenab-ı Hak orada soruyor, diyor ki sen mesela Allah'ı bırakıp da beni ve efendim e, annemi iki tanrı ediniz diyesen mi söyledin insanlara? Cenab-ı Hak kıyamet günde bunu İsa Aleyhisselam'a soracak, o da böyle cevap verecektir. 5 Allahu Teala o esirgeyici Allah'ın emir ve hükmü arşı istila etmiştir. Arş hükümdar tahtı demektir. İstiva ise kaplamak anlamına gelir. Bu müteşabih olan ayet için Ebu Hasan Hasan el-Eş'ari ve diğer bazıları şöyle demişlerdir. Allah hadsiz ve keyfiyetsiz olarak aş üzerine istiva etmiştir. Mahlukatının istivası gibi değildir. Abdullah İbni Abbas radıyallahu an onu tevil ederek şöyle bir mana murat eder. Allah halen var olanı veya kıy ve kıyamete kadar ve kıyametten sonra da gelecek olan şeyleri yaratmıştır der daha suresi ayet 5. 6. Allahü Teala buyurdu. O kullarının üzerine yegane kahru galebe yani ve tasarruf sahibidir. Size bekçi melekler yolluyor. Nihayet herhangi birinizin Birinize ölüm geldi mi o elçilerimiz, onlar artık eksiksiz bir şey yapmaksızın onun ruhunu alırlar. En'am suresi ayet 61. Yine Allahü Teala şöyle buyurdu. Göktekinin size yere batırıvermesinden emin mi oldunuz? Siz o zaman tehdidimmin nasıl olduğunu bileceksiniz. Mülk suresi ayet 16. Yine Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor.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 onu da iyi amel ve hareket yükselir. Kötülükleri tuzak yapanlar, yapanlara gelince onlar için çetin bir azap vardır. Onların kurdukları tuzağın bizzat kendisi mahvolur. Bu tefsir İbn Abbas, radıyallahu anhuma göredir. Bazı hadisler de bunu teyit eder. Denildi ki güzel kelimeler Allah'ı zikridir. Allah'ı zikirdir. Salih amel de farzları eda'dır. Kim Allah'ı zikir ile meşgul olur da farzları yerine getirmezse zikri reddolur olunur. İman temenniden ibaret değildir. Onunla sıfatlanmak ve onunla bezenmektir. O kalplerde istikrar bulur. İyi amel ve hareketlerle, hareketlerle sadaka ve doğruluğunu ispat eder o vakit makbul olur. Fatır suresi ayet 10. Allahu Teala yine şöyle buyurdu. Hakikat Allah ve Resulüne eza edenler. Cenab-ı Hakk'a evlat, ortak isnat ve onun peygamberlerini yalanlayan kafirler Celaleyn tefsirinde bu geçiyor. Yok mu? Allah onları dünyada da ahirette de komuş, onları horlayıcı bir azapla, onlara horlayıcı bir azap da hazırlamıştır. Ahzab suresi ayet 57. Yine Allahü Teala buyurdu. Namusumu, namusunu mühkem bir kale gibi muhafaza eden İmran kızı, Meryem'i de Allah bir misal olarak getirdi. Biz bundan dolayı ona ruhumuzdan, ruh, ruhlarımızdan olan biri, o da İsa Aleyhisselam'ın ruhudur, üfürdük, Cebrail'i gönderdik, onun cebine üfürdü, o Rabbimin kelimelerini ve kitaplarını tasdik etti, Rabbine itaatta sebat edenlerdendi, o Tahrim suresi ayet 12. Hakikat ki yer zellele ile parça parça dağıtıldığı zaman Rabb'in geldiği, Rab'binin emri ve hükmü geldiği zaman kudretinin alametleri ve kahrının eserleri demektir. Beyzavi Medarek'te de böyle izah etmiştir. Melekler de saf saf indiği zaman ki o gün cehenneme cehennemde getirilmiştir. İnsan o gün her şeyi her şeyi, her şeyi hatırlayacak fakat hatırlamada ona ne faydası fecir suresi ayet 22 hatırlama ona bir fayda getirmeyecek sıfatların bulunduğu tevhile muhtaç hadislerden örnekler burada kalıyoruz inşallah bir dahaki dersimizde de hadisleri okuyacağız inşallah veya hadisleri bitirelim az bir şey kaldı mücessime fırkasına da kalalım başlık olarak orada kalıyoruz Ebu Hureyre radıyallahu anhu'dan peygamber sallallahu aleyhi ve sellem rivayet etti Resulullah buyurdu ki Allah Adem'i kendi sureti yani Adem Aleyhisselam'ın sureti üzerine hafız el askalani der ki bunun manası şu demektir. Şüphesiz ki Allahü Teala Adem'i yarattığı suret ve heyet üzerine meydana getirmiştir. Meydana gelişte ve ana rahminde asıl heyet hiçbir değişikliğe uğramamıştır. Üzerine yarattı. Uzunluğu 60 ziradır. Adem Aleyhisselam'ın uzunluğu 60 ziradır. Kol dirseğine kadar olan uzunluk ölçüsü onu yarattığı zaman buyurdu. Yani zira mesela şuradan şu kol bileğinin kırık yerin yerine kadar şu kadar. 60 zira yani 30 metre mi gibi olur. Yaklaşık Adam Aleyhisselam'ın uzunluğu 60 ziradır Git onlara meleklerden oturmakla olan bir gruba selam ver, selamını alışlarını işit. Çünkü o senin ve senin zürriyetinin selamıdır. Esselam, bunun üzerine Hz. Adem Aleyhisselam, Esselamu Aleykum dedi. Onlar da Esselamu Aleyke ve Rahmetullahi dediler. Onun selamına Rahmetullahi kelimesini ziyade ettiler. Bütün Müslümanlar da, Müslüman olan kimseler, Adem'in zürriyet sureti üzerine cennete gireceklerdir. Ondan sonra şimdiye kadar mahluklar noksanlaşmışlardır ve noksanlaşmaktadırlar. Buhari ve Müslim bu hadisi rivayet etmiştir. 2. Ebu Hureyre radıyallahu anh'udan rivayet edildi. Resulullah şöyle buyurdu, dedi, Allah sizden birinizin tevbesiyle birinizin malını kaybetmesi sonunda onu bulduğu vakit sevdiğinden daha şiddetli, ferahlıdır. Yani Allah o kadar mesela hani bir şeyi insan kaybedip de ne kadar ferahlanıyorsa bulduktan sonra Allah bu ferahtan daha ferahlıdır. Nevevi mazirinin şöyle dediğini haber verdim. Ferah yüzde kısımlara ayrılır. Surur bunlardan biridir. Surur ise kendisiyle sururlanılan şeye yaklaştırır. Burada maksat şudur. Allahü Teala kulunu tevbesinden Kaybettiğini bulan kimsenin memnuniyetinden daha çok razı olur. Manayı daha kuvvetli ifade etmek için rıza yerine ferah kelimesi kullanılmıştır. Buhari ve Müslim rivayet etmiştir. 3- Enes bin Malik radıyallahu anhudan rivayet etti. ve Resulullah şöyle buyurdu. Cehennem içine suçlular atıldıkça şöyle der. Daha fazlası var mıdır? Nihayet izzet ve kerem sahibi olan Allahü Teala oraya ayağını koyar maddi olan bir şey üzerine ayak basılır. Halbuki Allahü Teala bizim bildiğimiz manada ayakları ayaktan münezzehtir. Yani ayağı koyardaki gaye yani bir mesela benzetme olarak söylenmiştir. Biz ayağı bildiğimiz, tanıdığımız için söylemiştir. Varlıkların hiçbirine benzemez. Buradaki mana şudur. Allahü Teala ona Emri ona gelir. Yani mesela ayağını koyar daki gaye yani Allah ona emir verir, dur, dur der. O da ziyade talebinden uzaklaşır ve içine aldığı ile yetinir. Hataya düşmekten Allah'a sığınırız. Bunun üzerine onun bazısı, bazısı üzerine çekilir ve der. İzzet'in ve kereminle yeter, yeter. Daha fazla değil. Cennete bir artış olur. Allah onun için mahluklar yaratır ve onları cennetin faziletinden sakın kılar. Buhari ve Müslim rivayet etmiştir. Bir dahaki dersimizde mücessime fırkası ayet ve hadislerde geçen sıfatlarla ilgili efendim şeyden başlayacağız inşallah. Evet burada da bu. Evet Muhammed Şamil not alıyor musun? Akayi tevhidden sonra mücessime fırkasına başlayacağız. Evet fıkıhta da abdestin sünnetlerinin delillerinde kalmıştık 82. maddede 83. madde bir besmelenin delili Enes bin Malik radiyallahu an diyor den rivayet ediyor Ashabdan bazıları abdest için su aradılar fakat bulamadılar Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanında su olan var mı diye sordu Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme kap getirildi Hz. Peygamber elini su kabına soktu Haydi Allah'ın ismiyle abdest alın dedi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem parmaklarının arasında su fışkırdığını gördü. Bütün sahabeler abdest aldı. Sayıları 70 kişiye yakındı. Ya Bu da peygamberlik mucizelerinde bir mucize. Bunu Nesai Cilt 1 sayfa 64 bab 62 hadis 78 taharet bölümünde rivayet etmiştir. 84. madde 2. Kaba daldırmadan önce elleri üç kere yıkamanın delili. Ebu Hureyre radıyallahu anhudan peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden rivayet edilen hadis-i şerifte peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İçinizden birisi uykusundan uyandığı zaman elini suyun içine kabına sokmadan evvel yıkasın. Çünkü hiçbiriniz uykusundan elinin geceyi nerede geçirdiğini bilemez. Ne yapacağız Muhammed Şamil? Uykudan uyanırken ellerimizi bir kaba sokmadan önce ne yapacağız? Üç kere yıkayacağız. Tamam mı? Evet. Abdullah bin Zeyd'e Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin abdesti soruldu. Abdullah içinde su bulunan bir kab istedi. Onları öğrenmeleri için Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin abdesti gibi abdest almaya başladı. O önce su kabından eline su dökerek üç defa ellerini yıkadı. Sonra avucuyla kaptan su alarak yüzünü yıkadı. Sonra kollarını dirseklerle beraber yıkadı. Sonra başını mesetti. Sonra ayaklarını topuklarla beraber yıkayarak abdestini bitirdi. Sonra dedi ki işte Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın Aldığı abdest budur Evet 85. madde 3 ve 4 Mazmaza ve istişak yani Bu ikisinin delili Humran Osman bin Affan radiyallahu anhu Anhü'yü şöyle Şu halde görmüştür Osman bir defa Bir su kabı istedi Muteakiben Avuçları üzerine 3 defa su döküp onları yıkadı. Sonra sağ elin kabı sağ elini kabın içine sokup su alarak ağzını çalkaladı ve burnuna su verdi. Talha radıyallahu anhu'dan rivayet edilmiştir. Resulullah Aleyhissalatu vesselam'ın ağzına ve burnuna ayrı ayrı su verirken gördü. Ebu Hureyre radiyallahu anhudan, tabi bunların kaynakları var da ben kaynaklarını söylemiyorum. Bu, bu kay, o son okuduğum kaynağın, kaynağı Ebu Davud, Bab 55-139 Taharet. Ebu Hureyre radiyallahu anhudan rivayet edildiğine göre Resulullah aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu. Sizden biriniz abdest aldığı zaman burnuna su alsın, sonra da dışarı atsın. Başka bir hadiste şöyledir. Abdest aldığı zaman ağzına su ver. Başka bir hadiste de böyle demiş. 86. Madde 5 Başın tamamını mes etmekle ilgili deliller. Abdullah bin Zeyd radiyallahu anhudan rivayet ettiği hadiste peygamber aleyhissalatu vesselamın abdesti nasıl aldığını tarif ederken şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ellerini başın ön tarafından başlayarak ensesine kadar götürüyor ve sonra ellerini geriye gerisin geriye ilk başlangıç yerine kadar getiriyordu. Şimdi işte bundan ötürü kimi mesela e, dört efendim başın dörtte biri kimi bir parmağını kimi de mesela başın tamamını mesletmek tamamını mesletmek Allah Resulü sallallahu aleyhi ve hadisteki geçen şöyle önce böyle elin ön taraftan şu ensenin ön tarafından ta böyle geriye Tekrar orada buraya getirmesi bu şekil yapmıştır. Başın he. İşte bunu şimdi delilleri okuyoruz ya. Allah Resulü öyle yapmış. 87. madde 6. Yani e, sünnetin 6. sünnet yeni su ile iki kulağın içini ve dışını meshetmenin delili. El Mikdam bin Ma'dık Kerib teala anhu'dan rivayet edilen hadis-i şerifte Nihayet peygamber sallallahu aleyhi ve sellem başını, kulaklarının içini ve dışını mesetti Dedi. Kulakların içini ve dışını. Diğer bir hadiste Er-Rübeyi Binti Muavvis Bin Afrar radıyallahu anhudan rivayet ettiğine göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem abdest almış iki şehadet parmağını kulakların deliklerine sokmuştur. Şu iki parmağı. Kulakların deliklerine sokmuştur. Evet. 88. madde 7. Kalın gür sakalı hilallemenin delili Enes bin Malik radiyallahu anhudan Resulullah aleyhissalatu vesselam abdest alırken bir avuç su alır o suyu çenesinin altına vererek sakalların arasına akıtır ve işte aziz ve celil olan Rabbim bana böyle emretti bir avuç su alır o suyu çenesinin altına vererek şöyle bir avuç alır, çenesinin altına böyle vererek işte aziz ve celil olan Rabbim böyle böyle emretti diye söylemiştir, buyurmuştur. Diğer bir hadis-i şerifte i̇bn Adi radıyallahu rivayet ettiği bir hadistir ki bu rivayette peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sakallarının iki eliyle hilallediği beyan ediliyor. İki eliyle. Yani sakalları hilallerken şöyle iki eliyle böyle onu belir beyan ediyor. Eğer sakal seyrek olursa, o zaman suyu geçirmek vacip olur. Kadının sakalı veya hünsanın sakalı, seyrek olan erkek sak gibi suyu geçirmesi lazımdır. Yani eğer mesela e, sakal gür ise, yani efendim e, sık sakal ise, bu şekil mesela altına e, efendim şey yapar. Eğer sakal e, gür değil de mesela seyrek ise o zaman o seyrek sakalın altına da suyun girmesi vacip olur ee, efendim hunsa ile sakalı çıkan hanımla kadınların da durumu öyledir yani mesela bazı kadınlarda sakal çıkar bir de bazı erkekliği mesela kadınlığı belli olmayan bazen hunsalar da olur bunlar da mesela aynen efendim suyu geçirmesi lazımdır evet buyur evet <gülüyor> <gülüyor> İşte genelde bazen oluyor da bazen olmuyor. Evet. Madde 89, 8 Ellerin ve ayakların parmaklarını ovmakla ilgili deliller. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Abdest aldığı zaman bir avuç su alır bu suyu sakallarının arasına parmaklarıyla ovar ve parmaklarını çenesinin altına bulunan sakallarının arasına sokardı. Diğer bir hadiste ise şöyledir. Abdullah bin Zeyd radıyallahu an peygamber sallallahu aleyhi ve sellem nasıl abdest aldığını anlattıktan sonra kollarını sıvayarak Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in abdest alış şeklini yaparak gösterdi. Madde 9.99. 9. 99, 9. E, efendim sünnet. Önce sağ sonra sol azayı yıkamanın delili. Mehmet Şamil dinliyor musun baba? Ne dedim en son ne okuduk? en son ne okuduk <gülüyor> ama bak şimdi demek ki dinlememişsin anlaşılan o, burayı dinle baba Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu, abdest aldığınız zaman önce sağ taraftan başlayınız ne demek yani sağ kol sol kol önce sağ, sonra sol, önce sağ ayak, sonra sol ayak evet Hz. Ayşe radıyallahu anhadan rivayet edilmiştir Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ayakkabı giymesinde taranmasında temizlenip abdest almasında ve bütün hallerden sağdan başlamak onun hoşuna giderdi. Demek ki sadece namaz değil. Mesela ayakkabı giyerken de sağdan çorabı giyerken de sağdan elbiseyi giyerken de sağ koldan önce hepsi sağdan. Çıkarken de tersi. Çıkarken de tersi. Mesela giyerken sağda olduğu gibi çıkarken de solda çıkartmak. Madde 91 10. Azaları üçer kere ara vermeden yıkamanın delili. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah bin Amr'ın rivayet ettiği bir hadiste abdest nasıl alınır sorusunun sorusu üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir kap istedi. Üç kere ellerini üç kere e, yüzü yüzünü üç kere kollarını yıkadı, başını mesetti. şehadet parmaklarını kulaklarını deliklerine sokarak uçlarını uçlarıyla dışını mesetti. Daha sonra ayaklarını üçer kere yıkadı. Daha sonra abdest böyle alınır dedi. Abdestin sünnetiyle ilgili fıkıh kitaplarındaki kaynakların yerlerini, sayfa ve numaralarını ciltlerini vereceğim inşallah. Allah bizim yar ve yardımcımız olsun. Amin. Bu da çok kaynaklar çok var. Şey, bayağı bir kaynak var Onu da e, sizde var Bu şeylere bakarsınız El-Mühezeb, Muğnil Muhtaç El-Um, Haşiyet-il Beycuri Fıkh-il Menheci, fıkh Sünne El-Mecmû Şer-i İbni Kasım Fıkh-ı İslami Mezahib-ül Erba'a Büyük Şafii-i İlmihali tenvir Kulub Bu gibi kitaplarda Allah nasip ederse 92. maddede kalıyoruz Fıkıhta da 1. kitap 4. bölümün soruları ve cevapları Evet Muhammed Şamil Bir dahaki haftaya soru cevap olacak Tamam mı baba Heh. Evet 1. kitap 4. bölümün soruları ve cevapları Abdestin farzları ve sünnetlerin hükmü ile ilgili Bu Allah nasip ederse inşallah Bu abdestle ilgili konumuz Bir dahaki hafta herhalde bitecek inşallah evet bir dahaki hafta bitecek inşallah önümüzdeki e, gelen bölümde de istince bölümü gelecek inşallah burada kalıyoruz evet bu arada sorularımız varsa efendim ilave yapacağımız seyir efendi bir şeyler not almışsın şöyle bir biraz yakına geleyim ben. Önce saat sonra sonra He? sonra sonra sonra En son orada kaldık değil mi? Son bir şeyler kazanar kere ara vermeden yıkamalım dediği. Şöyle ben ara vermeden o tamam. Evet doğru. şeyde ben tam e, açıkladınızda tevhid konusunda işte e, Allah göğe etti her şey istirah etti, evet. istirah etti derken, şimdi bunu genellikle bizim cemaatlerimiz e, bu Suudilere ve işte e, Vahabiler dediği kesimlere zaten onların şeyi baş, baş karalama şeyi ismi Vahhabi diye adlandırıyorlar da evet. e, genellikle işte bunu bu tarz şeylerde onların yorumlarını öne sürekli bunlar sapıktırlar, bak Allah köye istiva etti diyorlar, Allah köye mi istiva edermiş falan diye. Evet. Gerçi bir açıklama yaptınız da ben açıklamayı tam olarak anlayamadım. İstiva etti derken, hatta orada bir işte şeyin, alimin açıklamasında söylediniz de ben pek şey. yapamadım onu, anlayamadım. Nasıl bir istiva şekli? Bunu. Cemayetler onları suçlama şeyi suçladığı şey nedir yani istiğretti şimdi e, niye istiğretti diyoruz diye mi suçluyorlar? Ya da ne demesinler demeler lazım. Aradaki bu suçlama'nın nedenle onunla bilmem ne var. Bir şekilde açıklamak gerekiyor. Her şey Evet. Şimdi Allahü Teala şöyle buyurdu. O esirgeyiciyim. Yani Allah'ın emir ve hükmü arşa istila arşı istira etmiştir. Arş hükümdar tahtı demektir. İstiva ise kaplamak anlamına gelir. Yani her tarafı kaplamıştır. Bu müteşabih olan ayet için Ebu'l Hassan el-Eş'ari yani Eş'ari bu akaid imamıdır. Ve diğer bazıları şöyle demişlerdir. Allah hadsiz ve keyfiyetsiz olarak arş üzerine istiva etmiştir. Yani hadsiz ve keyfiyetsiz derken yani sınırsız, keyfiyeti bizce bilinmeyen bir şeyle. Yani keyfiyetini biz bilmiyoruz. Yani istiva etmiştir. Allah kendisi diyor istiva etmiştir. E bunu mesela Ebu Hasan el-Eş'ari mesela Eş'ari, e, İmam Maturidi İmam, Maturid İmam Eş'ari diyoruz ya, Akaid mesela efendim büyük imamları bunlar mesela İmam Eş'ari diyor ki efendim Allah, Allah hadsiz ve keyfiyetsiz olarak arş üzerine istifa etmiştir. E bunu mesela aynı zamanda zamanımızın bazı alimler de söylüyorlar. Mesela hatta işte İbni Teymiye onunla mesela efendim e, şey yapıyorlar. Diyorlar ki İbni Teymiye diyor ki Allah arşınıza ne oturdu? Demedik demiyor ki o. O da aynen böyle diyor. Yani keyfiyetsiz ve hadsiz bir şekilde. Mesela efendim istiva vardır ama keyfiyeti bize bilinmez. Mesela imam geçen biz önceki Akait'te de okumuştuk. Hatırlıyor musunuz? O mesela Akait, mesela dört mezhebin Akait birliğiyle ilgili işin başlangıcında yine bu konu işlenmişti yani. İşte onun için efendim, burada bu iki, bu imam mesela diyor e, Ebu Hasan el-Eş'ari ve diğer bazıları Allah hadsiz ve keyfesiz olarak aş üzerine istiva etmiştir. Mahlukatın istivası gibi değildir. Bakın. Yani mahluk yaratılışın istifası gibi değil yani. Haşa Allah oturmuş değil yani. Ona zaten oturma mesela şey yapamazsınız ki. Ya, Şimdi istiva otur, oturma yani. E, kapsamak, istiva etmek işte efendim yani kaplama manası diyelim. mesela bir, bir yere otur, mesela oturduğun zaman ne yapıyorsun? Kaplıyorsun. Mesela diyelim bir kürsüye oturduğun zaman o kürsüyü kaplıyorsun. Yani haşa mesela bu mahlukat gibi değildir yani diyor. Bunun manası mesela sınırsız ve keyfiyeti bizce bilinmeyen bir mesela istivadır diyor. Zaten bizim de iman etmem mesela öyle inanmamız gerekiyor. Bu mesela ayet, mesela meteşabih bir ayettir. Ondan sonra Abdullah İbni Abbas radıyallahu anh, onu tevil ederek şöyle bir murat, bir mana murat eder. Allah halen var olanı, bak dikkat buyurun. Abdullah İbni Abbas mesela Allah halen var olanı, ve kıyamete kadar ve kıyametten sonra da Olacak şeyleri yaratmıştır Yani bir manada da Yani tasarrufu altındadır Yani bütün her şeyi kaplamıştır Her şeyi mesela istiva etmiştir Yani bütün kainat Gelecekte ve mesela şu anda Ve kıyamete kadar her şeyi Yaratabilir ve her şey onun emri altındadır Bir manada da öyledir istiva Kaplamadır yani her tarafı kaplamıştır cenab Mesela ama o kaplamayı insana, insan ona benzetilemez ki yani aşağı istiva etti yani aşağı hükümranlık oldu hükümdar sahibi oldu hükmetti mesela hükmün altına aldı evet tamam mı babacığım yani şimdi burada tabi insanların e, birbirlerini suçlaması maalesef e, yani aslında bu suçlama nereden geliyor biliyor musun bu suçlama ilmin mesela efendim ilmi kaynaklardan yokluktan meydana geliyor. Yani adam bir ilmi kaynağı kaynağının mesela efendim hakkını vereme, veremediği takdirde kendisinden daha üstün bir alim, daha güzel bir fikirler ileri sürdüğü takdirde onun ilmini efendim küçümsüyor, beni beğenmiyor veya onun ilmi onun bitat ve hurafesine terstir. Bu sebepten ötürü onu hep böyle şey yapmışlardır. Ve dolayısıyla yani zaten bu genelde efendim selefi koluyla Efendim, tasavvuf kolunun hep birbirleriyle çatışmışlar bu mesela çok zamanca. Efendim, işte şimdi selef diyor ki biz diyor Kur'an ve sünnetten gelen efendim bir hakem ve ahkam ve hüküm neyse o hükme göre amel ederiz. İşte mesela bazı işte mütasavvuflar, tasavvufçular da yani mütasavvuf demeyeyim. Çünkü müta gerçek mütasavvuf mesela bunu bu şekilde demez yani. Onlar Ehli sünnet vel cemaat mesela selef-i ne diyorsa aynısını söyler. Sonradan mesela çıkmış mesela bid'at ehli, efendim bid'atlarla daha çok karışmış efendim tasavvuf ise onlar da tam tersini söylüyorlar. İşte bunun için çelişme meydana geliyor. Evet baba buyurun. Bir de burada Hz. Adem'i Allah'ın kendi suretinde yaratması Ta da peki anlayamadım. nisvan yaratmasıyla bir siz mübaşakamara yaptınız da pek bir bağlantı kuramıyorum o şeyi. Evet. Hadi yani. hadi. Şimdi Allahu Teala Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e selamlar rivayet etti. Ebu Hureyre Hazreti Peygamber'den rivayet etti. Allah şöyle buyurdu. Yani burada Allah Adem'i kendi sureti yani kendi sureti Adem Aleyhisselam'ın sureti üzerine Yani şimdi suret Hafız El Askalani diyor ki Bunun manası şu demektir Şüphesiz allah Teala Adem'i yarattığı Suret ve heyet üzerine meydana getirmiştir Yani güzel bir biçimde Güzel bir şekil, güzel bir heyet üzerine Onu yaratmıştır Yani kendi suretine benzemez Zaten ona bir şey benzemez Yani bunun manası odur diyor Efendim meydana gelişte ve ana rahminde asıl heyet hiçbir değişikliğe uğramamıştır. Yani bunu kendi suretinde yani kendi güzelliğinde asıl fıtratında yaratılıştaki gaye yani hiçbir şekilde değişikliğe uğramadan onun üzerine yaratmıştır diyor. Usulluğu 60 mesela yani mesela buradaki yine bir bu e, mesela ayette önceki ayette arşa istiva nasıl bir müteşabih efendim e, şey ise teşabih ayet ise bu hadiste de bir hadistir. Yani hadislerde de müteşabih hadisler var. Muhkem hadisler var. Şimdi bu mesela burada da diyor ki Allah Adem'i kendi sureti üzerine yarattı. Yani İmam Hacı şimdi burada, şimdi yarattı buradaki bu mesela şeyler büyük efendim e, muhaddis, e, hafız, İmam Hafız El Askalani diyor ki bunun manası şu, şüphesiz Allahü Teala Adem'i yarattığı suret ve heyet üzerine meydana getirmiştir yani onu ke, mesela eksiksiz güzel bir biçimde güzel bir yaratılışla meydana getirmiştir efendim meydana gelişte ve ana rahminde asıl heyet hiçbir değişikliğe uğramamıştır yani gerek meydana gelişteki sebepte olsun Hz. Ali Aleyhisselam'ın gerek diğer insanların ana rahminden meydana gelmesindeki şeyden olsun heyette olsun hiçbir değişikliğe uğramadan en güzel bir biçimde yaratılmıştır üzerine yarattı diyor bunun manası bu. Yani bu bir mesela benzetmedir. Şimdi burada Evet. Evet şimdi bu bu yorum e, bu yorumun tam Efendim e, şeyini e, şey yapabilmek için Efendim